Yani namazı ayakta kılacaksınız dedik. Ayakta durmak zor oluyorsa, sağlık açısından duramıyorsan oturabilirsin dedik. Otururken de kılamıyorsan yatabilirsin dedik. Mecaale aleyküm fi'd-dini min harc bu demek. Eee la yukellifullah nefsen illa vus'a Bakara suresinin 286. ayetinde her akşam hemen hemen dinlenen la yukellifullah nefsen illa vus'a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 Peki ne yapacak bu Müslüman? Hiç Rabbine istiğfar edecek, dua edecek, rahmetini dileyecek Allah'ın. Çünkü e, Allah görür ki elinde o fidyeyi verecek imkan olsaydı e, herhalde verirdi bunu. Kalbinde vermek duygusu var ama bu sefer mesela bez alamıyor kendine. Temizlik malzemesi alamıyor. Zaten mesela mesela diyelim ki 10 lira bir fidyenin miktarı 300 lira eder. Ramazan boyu orucu. 300 lira zaten onun elektrik parası veya su parası yahut da ek ilaç parası onu vermesi halinde ilaçtan kısacak vermesi gerekmez. Mahalleli Müslüman arkadaşları toplayıp onun fidyesini verirler mi? Böyle bir şey olmaz. İnsan kendisi verebiliyorsa fidyesini verir. Veremiyorsa veremez. E peki oğlu onun namına baba senin fidyelerini veriyorum dese bu olur. Yani ona oğlu eşi fidyesini verir. Onda bir sakınca yok ama e, mahalleden yardım toplayıp fidye vermek de gerekmez. Bu kimle ilgili konuşuyoruz? Bir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 Ee, yani biraz sonra e, konuşurken e, işte şu cihazın kullanılması orucu bozar mı bozmaz mı? Veya e, işte mesela diş tedavisinde lokal iğne yapılması orucu bozar mı bozmaz mı? Bunları konuşacağız. Bunları konuşurken neden e, oruç bozmasından söz ediyoruz?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 kalmamaya başladı. E, azaldı alimler de gitti aramızdan. Yani iştihat düzeyinde zaten alim asırlardan beri zor yetişiyordu. Bilhassa e, hilafetin ilgasından sonra e, Müslümanlar can derdine düştüler diyelim. Yani e, İslam topraklarını başta Kudüs olmak üzere kurtarma endişesi Müslümanların e, ciddi bir şekilde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 Bu ondan sonra deniyor ki bu tıp bu mesela şeker hastalığı kullandığı insülün orucu bozar mı konusu tıbbı çok ilgilendiriyor. Buna bu konuda uzman Müslüman tıpa adamı çağıralım diyorlar. Üç tane beş tane onlara da rica ediyorlar. Ücretlerini veriyorlar. Altı ay onlar da hazırlanıyor. Soruları hazırlıyorlar onlar. Diyorlar ki insülün hastası ya da astım hastaları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 o toplantıda. Yani bir sprey kelimesi iki gün yüzlerce insanın şudur budur diye böyle saatlerce konuştukları toplantılar. Bunlar sonra o toplantı tutanakları, tutanak yapılıyor. Onlar 50 ciltten fazla büyük bir ansiklopedi gibi piyasaya sunuluyor. Benim kütüphanemde de var. Orada herkes sunuyor. Mesela işte örnek vereyim Sprey